Friska Lejyoner Ordusu Eğitim Merkezi'ne hoş geldin. Burada her biriniz hangi ulusa katılacağınıza karar vermeden önce çeşitli görevler alacaksınız. Eğer bu yer hakkında detaylı bilgi istiyorsan başlat tuşuna bas.